Merhaba hocam. Ben Serkan. Merhaba ben de Hüseyin. Evet karşınızdayız. Önce bir Aynen. transfer duyumu var mı? Hüseyin Bey transfer. şu an şu an az önce Twitter'a bakıyordum. Daha orada gördüm Beşiktaş işte Fanatiğin haberi tabii. Ne kadar doğrudur bilmiyorum da. İşte ben Teke'yi kiralamak için teklif yapmış, onlarda olumlu cevap vermiş falan. Yani ben zaten olumlu cevap vereceklerini sanmıyorum da 30 milyon euro falan. Para verdikleri adam için beleş kiralamaya. Ayrıca yani ben teke nedir ya? Ben sana bir şey mi? Üstüne ben para vereyim mi? Ayda 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> ben teke Liverpool'dan <gülüyor> 20'den fazla çıkmaz diyorsun. Şimdi e, bilen biliyor da bilmeyenler için. Ben, benim Penerbahçe <gülüyor> daha çok Liverpool'luğum var son sene yani <gülüyor> ben teke Yok de... ya zaten olmaz o iş ya işte adam alamıyor. Ben tekeyi nasıl alsın o kadar. Daha geçen senin bir dünya bonservis verdiler. Sen Hiç mi? inandırıcı bir haber değil. Ben ya ben tekeyi geldiğini düşünelim böyle farazi düşünüyorum. İlk dayak yiyen topçu olabilir yani forvet olabilir. topçu Bizde Fernandez'di Özel Fer renk. Evet Fernandez'di. <gülüyor> evet. Bu ama daha bir zenci ya daha böyle koyu. <gülüyor> hani o renk okay. olup da ilk maç sırasında dayak yiyen topçu olabilir. Bu Almeyda için bir şey yapmadı bu taraftar. Daha kimseye Hı. şey olmasın. Orası da öyle ya. <gülüyor> e peki hocam Beştaş kimi alacak? Valla ben de bilmiyorum ya. Remi mevi diyorlar da yani Remi de. en yani çok fazla izlemedim aslında da. Böyle bir izleyince de şey yapmamıştı beni çok tatmin etmemişti. Sanki böyle kanat forvet ya da ikinci forvet daha iyi olur gibi. Bizde tek forvet oynarsa bana başarılı olamaz gibi geliyor. Yani 15 golü görürse iyidir yani. Bence sana muadilini söyleyeyim mi? Kim? Şimdi Zaten kanat foret dedin de aslında zaten o kanat değildi. Sol. Ee, ama soldan kötü oyuncu bence. Sol daha iyi oyuncu. Hadi Allah Allah. Sen sol'u ne kadar çok seviyormuşsun ya. Abi sol iyi adam ya. Ben de severdim de. Hani hatta ben çıldırıyordum işte o sol kanat oynadığı için falan. Sol bence bayağı iyi adam yani ama tekrar Sov için de mesela bunu düşünüyorum. Sen şimdi Remi için onu düşünüyorsun ya ee, tek forvet oynasa o kadar yani yine bu kadar gol atardı. Ya yani, anne yani Sov da tek forvet biraz şey kalabilir. Sıkıntı. Ama mükemmel bir ikinci forvet yani. Ben Remi için de aynısını düşünüyorum. Ağustos işte ama bize ikinci forvet gerekmiyor ki Beşiktaş'a i̇şte yani bize derken tek forvet oynayacak. İşte o da yani Remi tipi bir adam mı bence değil pek benim içime sinmiyor yani. Şimdi bana şey katılmayacaksın ama benim mesela idealimdeki taktik şeydir ya 4-4-2'dir ya. Cenk Tosun'la oynasın diyeceğim. Cenk'le oynasın. Sosa zaten sıkıntı yaratıyor. Yolla Sosa'yı da. Ve 4 -4 -2 orta 4-2 sağ... oynamaz ya. Orta saha ne tabi oynamaz da benim hani hayalim şu an. Ütopik. Böyle or... orta saha de kim biliyor musun? Bayağı hani zaten ütopik düşünüyorum yani. O'sa da o'sa. Böyle. <gülüyor> Muazzam. Tamam. Tam İngiliz o takım. takım ya. O takım var ya ne gol yer biliyor musun? Çok yer. <gülüyor> Tam İngiliz takımı ama. O takım var ya ana sağlar o takım. Samet Aybaba'nın Beşiktaş'ından çok gol yer o takım. <gülüyor> Samet Aybaba'ya da nefsimizi geçirdik. <gülüyor> yani yok ben Samet Hocamı severim. Buradan selamlar. <gülüyor> Dinliyorsan. Yani aynen, bizi dinliyorsa buradan selamlarımı yolluyorum. İyi ki video yapmışsın. Bence o yani, takımda emeği var yani. var. Bir şampiyon takımda. Var ya biraz talihsizlikler yaşadı tabii. Sayısız 2-0'dan maç verdik <gülüyor> içeride 10 kişi rakiplere ama olsun yani. Hocam geçenseydi Liverpool kaç tane 2-0'dan <gülüyor> ya iki farktan verdi bilmiyorum ha. Acaba Zaten Liverpool için yeterin Beşiktaş'ı diyorlar. Öyle bir dedikodu dönüyor. <gülüyor> var doğru doğru. <gülüyor> doğru yani. Arda ama işte... en güzel olan Do. Ama adamların Şampiyonlar gibi kupaları var. Bizde yok öyle şeyler. <gülüyor> Bir şey olmaz. <gülüyor> Zaman ne olur diyeceğim da. <gülüyor> Allah çarpar. Yok, yok ya, bayağı zor. Bugün ben de şeye baktım. Şampiyonel Ligi birinci torba belli olmuş falan yazıyordu. Hı. Takımlara da. Yani çok tehlikeli takımlar ya. Umarım Juventus gelmez bize. Çok beni ürkütüyor Juventus bu sene. Ben bu bayağı için, tırsıyorum yani. O kadar çok söyledin ki kesin gelecek ya. Ya valla benim de içim öyle doğuyor biliyor musun? Kaçarınız yok yani. Ya, Leicester var orada bir. CSK kolay diyebilirsin. Ve şey. Benfica var. Oha CSK bir, CSK bir torba mı? Aynen. CSK bir. Leicester'ın önüne CSK'yı koyarım ben ya. Diğer İngiliz takıdır. Bilmem nedir. Kendi evinde bir şey yapar. Aynen. Aynen. aynen. Ben de. İlk seç de sen CSK'yı seçelim. CSK ilk maçta deplasman CSK. Ha. Sonra da Alçeesi kadar Deplasman'ı ben hiç Rusya'da Beşiktaş'ın maç kazandığını hatırlamıyorum Bir puanı oynayacağız zaten. Bir bir şey vardı. Nuuma ilk geldiği senelerde, 2000'lerin başı. Bir lokomotifi galiba elemiştik. Şampiyonayı elemesinde o Leeds United falan grup senesinde. Hı hı. Bir bir o galibiyeti hatırlıyorum yani. Başka hı hı. hiç hatırlamıyorum basmana. İlk tur maçını hatırlar mısın? Bilmiyorum. Şeyde Ayvalık'ta kahvede izlemiştik. Bir tane. <gülüyor> takım, ne vardı? Müthiş <gülüyor> <gülüyor> eşleşmeler. Abi yol işte ama ya bu yeni statı. Yoksa şimdi yine playoff'ta saçma sapan eşleşmeler olacaktı. Gerçi City ile Stavikreş eşleşti yine ama. Evet yine ağzını kıracak da. Zavallı rumenler bu seneyi boş geçirecek. <gülüyor> ya, gerçi Stavikreş'in eleyebileceği takım da yani orada... Var mı bilmiyorum şimdi. Hiç pek bilmediğim için. Hmm. Ama yine diğer takım var da de herhalde. Abi, bu arada sana diğer bir söyleyeyim. O şey vardı ya Milan'da. Alex vardı. Stopper yaşlı. Kalk, Hatırlarsın 40 onu 40 yaşına he işte. Aynen o adamı şey Porto almış. Sağlık şeyinden geçememiş ama meğersem sakatlığı vardır. <gülüyor> <gülüyor> Geri yollamışlar. Porto ne düşmüş ya. Bitti adamlar bak Baksana Alex Malekskov kovalıyorlar Evet. <gülüyor> Eşiniz var sizin Alex'le? O, o zaman buradan e, Porto yöneticilerine sesleniyoruz. Aynen abi. E, çok güzel bir favori var Beşleş'in elinde. Mustafa 11 demek. numara giyiyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Allah rızası Aa. için. Az önce şey onda Twitter'a bakıyordum yine orada da bir haber vardı. İşte şey yazmıştır. İşte Şenoğlu Güneş Ömer Sümanoğlu'nu kadroda tutmak istiyor. Ama işte Mustafa beklemeye talip bulunursa ancak. Hayızavallı olabilirler. Mustafa beklemeyince kimse da Ömer'i yollayacaklar yine falan. Elife yazık ki. Ya. Öyle gittik. İkisi geçen sene 4 yıllık sözleşme imzadılar bu adamla. Yani. Ne gerek vardı ya? Gitsin kurtulacak ne güzel. Şimdi kim alır Mustafa beklemeyi? Bir buçuk milyon Euro garanti para. Çok yanlış. Dur bakalım belki bir Adana, Adana falan alır ya. Gide işin garibi. Hep onlar. Yeni çıkan takımlar. Dö son 4-5 seneye baktın mı? Beştaş kadar iyi transfer yapan, kontrat yapan falan takım yok. Ulan evet, kalk işte. Sonra Mustafa'ya Mustafa aynen Mustafa'ya kalkıp bu kontratı vermeleri. Orada ya menajer muhabbeti var. Bizim bilmediğimiz. Bilemeyeceğimiz. Ya da yani, bir şey dönmüş yani. Mustafa'yla Fikret'in Fikret akrabalığı mı var acaba? Bakmak Abi. lazım. Allah ben de mi? o halde transfer şeyini beğeniyorum da. Ama işte Mustafa Pek demek. Sonra şey Sezer Öztürk. <gülüyor> Eneramo zaten hiç dokunmuyorum o işe. Ya Sezer'le Eneramo büyük ihtimalle şey yokluktan da. En bilinen Abi, adamlar falan filan diye. Biraz menajer olsa, var. Yoklukta olsa Eneramo'yu alıp ameliyat ettirdik ya. <gülüyor> böyle bir transfer dünyada var mıdır ya? Aldılar adamı sakat ameliyat oldu ya. Sonra bir de o sene gitti kiralandı. Bize attığı golle şampiyonel ligine gidemedik direkt. <gülüyor> Kuzeni takla attı ya. <gülüyor> Sahaya girdiler takla attılar ailecek ya. <gülüyor> o, o maçta çok sinirlenmiştim gerçekten. Hocam, hocam Süper belki... Kupa finali hakkında ne düşünüyorsun? He işte tam oradan Galatasaray'a geçelim. Eren derdi yok. Eren Kaç... yani. 2 milyon mu alıyor şimdi senelik? 2.150 alıyormuş. 2.150 alacak. 4,5 yılda 6,5 alacak. 4 mü? 4,5 mu? Şey, bonservis. 4. 4. Birincisi buradan UEFA'ya <gülüyor> seslenmek istiyorum. Abi. Nerede abi bu finansal fair play? Abi o galiba şeymiş ya. Geçen televizyonda duymuştum ben de. Doğru mu bilmiyorum da. Galatasaray UEFA'da olmadığı için bu sene finansal fair play dışında transfer yapsa da o adamları oynatabiliyormuş. Ha. Ama mesela Beşiktaş'ın bütçesi şu an 2,5 kaldı diyorlar ya. Hı. Mesela Beşiktaş gidip 3 milyona bir adam alırsa o adamı kendi liginde oynatabiliyor ama şampiyon maçlarında oynatamıyor. Hı. Anladın mı? Olayı oymuş yani. Kulüpleri bu hale Hatta getirenler... Galiba, galiba Fikret Orman söyledi. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam böyle işte bir şey var. hani Galatasaray zaten Avrupa'da yok. O yüzden listeye yazabiliyor aldı oyuncuları. Biz alsak yazamasak ne anlamı kalır falan gibi bir şey dedi öyle bir muhabbet var yani ama bu kafayla seneye de ceza alırsınız o zaman yani. Aynen öyle. Ne yani, anladık bu. Bu bu sene oynatabiliyorum oyuncuyu o zaman kulübü daha da batıralım. Şimdi Umut Bulut'un olacağını herhalde sene şampiyon şeyini... olalım diye ona kasıyor. Ya yani, <gülüyor> Galatasaray'ın takım komple değiştirmesi lazım bu sene şampiyon oynaması için. Yani Galatasaray benim bu sene yine bir şey daha geçen sene de olur diye düşünüyorum. Ama şampiyon falan olamaz yani. Sen Galatasaray'ı hep gözünde büyüttüğün için böyle bir düşüncelerin oluyor da Galatasaray'da yani hiç bir şey olmaz. Bak 11'ini falan şey televizyonda bir yerde falan işte internette görünce kopuyorum yani buna lan diyorum Galatasaray'ın düştüğü hale bak. Şimdi, 11 yine fena değil de 12. adamı yok zaten. <gülüyor> yani o <gülüyor> fena değil dediğin 11'de de cık, ya ne bileyim Karol, Linnes, Linnes. ondan hmm, sonra stoperler kim oynuyor hala? Valla şey, Serdar Aziz'i oynatacak herhalde. Serdar Aziz. Belki Hakan Malta. Galiba en sağlam olduğu yer kale. Biraz da belki Stopeller. Bir de işte Schneider. Schneider de sağlam mı değil mi göreceğiz işte. O da menajeri falan çok konuşuyor. Yani menajeri çok konuşan topçuyu sevmiyorum abi. Çünkü o konuşturtuyordur. O olmasa o sus dese o menajerin öyle bir hakkı yok yani. Konuşamaz. Schneider ben ilk daha geldiği zaman hani ne yapar ne eder falan diye. Drogba ile birlikte gelmişti ya. Hmm. Ben diyordum Schneider hiçbir şey yapamaz. Seneye gider falan. Ama yani benim beklediğimden ilk katkı verdi ya. Ben bu kadar katkı vereceğini beklemiyordum daha sonra. Ben, ben ilk geldiği sene hiçbir şey beklemeyin diye düşünüyordum ya. Ben her zaman böyle sakatlıktan şeyden çıkan adam için. Mesela şimdi Salih için Fenerbahçe'de herkes böyle çok umutlu bilmem ne ya. Abi bekleyin. Bu sene adam kendine gelecek, belki bir sonraki sene doğru evet. gerçek şeyini oynar ya. İyi oyuncu olduğunu biliyoruz da, abi top oynamamak falan. E biz halı sağımda i̇şte ben halı saha maçı yapmıyorum birkaç sene sonra çıkınca daha ilk pozisyonda. Ne ilk pozisyonu? Sahaya girerken kendimi sakatlıyorum ondan sonra ya. Abi, Salih bence çok iyi oyuncu olabilir de, işte Fenerde olabilir mi? Hem onu bilmiyorum hem de ya bu sene. 34 maçı domine ederek falan oynayamaz yani. Oynayamaz. Yani. İkinci Monaco işte. maçında belli oldu zaten işte. Tabii canım. Ki ben, diyorum, ben daha da ileri götürüyorum. Ee, belki seneye başlar doğru düzgün maçları domine etmeye. Bu sene birkaç maçı domine eder. Hatta böyle maç falan kazandırtır. Aynen. 2-3 hmm. tane yapsa iyidir yani. 5 yapsa çok iyidir hatta. Ya onun dışında ne yapar ne Hat eder... Abi Oğuzhan mesela ilk geldiğinden beri belli iyi topçu. Ama geçen seneye kadar hiç böyle damga vurmuyordu. Geçen sene bütün ligi götürdü adam neredeyse. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Bak o Arsenal'e elendiği falan zaman şey onu sola çık falan oynatıyordu ya. Şey, biraz daha sola yakın oynatıyordu. Bilic. Abi, o iki maçı, Bilic iki maçı. son senesinde hiç oynatmadı ki Oğuzhan. Aa, aynen bitti. öyle. O, o sene dedim ki tamam dedim bu sene artık Oğuzhan'ın senesi olur. Sene sonuna kadar... Neredeyse yararlanmadı topçudan yani. yani hep yedekti ya. Hatta işte mutlu değil falan gidecek mi diyecek. Sürekli yazıyorlar. Ama işte Senol hocam geldi. Adam parladı. Hocanın önemini de buradan görüyoruz. Peki hocanın önemi demişken bu soruyu sana da sorayım. E, Pereira giderse Fenerbahçe'de bir değişiklik olur mu? Abi hiçbir şey olmaz ya. Kadro <gülüyor> kötü abi. Lan geldi Mourinho'yu getir. Ne oynayacak yani ben onu merak ediyorum. <gülüyor> Kim mesela? Bu takımın sağ açığı Volkan Şen, sol açığı Alper mi olacak? Aa bak onları unuttum ya Şeyle Kubilay'la konuşurken <gülüyor> bak düşün unuttuk adamları. Abi kaç tane kanat var dedik. Atif, Stoh dedim. Durdum ondan sonra aklıma abi, Volkan Şen'de Alper gelmedi bile. <gülüyor> Atif'la Stoh'la e, maç mı top mu oynanır abi ya? Atıf'la Stoh'la Sivas'ta oynasın işte. <gülüyor> Atıf'la Stoh'la sen şampiyon olacağını düşünüyorsan zaten o, çok zor. Ya şampiyon olmayı bırak doğru düzgün top oynayamazsın ki. Ne oynayabilirsin ya? Yani? Top kaç senedir burada ya? Kaç 3. 4. yılından hatta daha fazla ya 5. yıl falandı herhalde. Yani. Tam söyleyeyim 10 11'de geldi galiba. Yani, ne yaptı daha bu adam hiçbir şey. Daha ben hiçbir şeyini bir sağa çekip vuruyor. Aynen 5 seneyi tamamladı. Tam topçusu. Ya, öyle öyle. Ve yani Şimdi garibi tüm Fenerliler hep ümitli yani. Geçen sene bile ümitlilerdi takıma giremedi. Hemen kiraladılar falan Bursa'ya. Abi o ümit fanatiklikten kaynaklanıyor ya. Göz körlüğünden. Aynen. Mesela ben de Ömer Şımanoğlu'ndan çok ümitliyim. <gülüyor> Ama tek duyduğum Beştaş'ta sen değilsin ya. ya fenerlerde de çok stof'u seven var. Ha yani onu stof'tan. Işte şey bu yani. Oynadığı bir sezon vardı ya çok iyi oynadı. Hmm. 8-10 gol zaten. O yani maksimumu bu Yapacağını yaptı. Daha... Ama bu sene yapabilir mi onu yani hiç sanmıyorum. Belediye şaklar çıkmış. Ha aynen ya <gülüyor> oldu ya müthiş eşleşme. <gülüyor> şaklar nedir ya? <gülüyor> şaklar da Türk takımların maşallah yakaladı bırakmıyor. <gülüyor> Abi, o güzel eşleşme var ya ben iyi maçlar bekliyorum orada. Yapma ya çok, çok sıkıcı geçerdi. şey ha, ismi... tamam, ben. Ya güzel güzel işte kitlesinler böyle maçı. Sonra bir, tam bir belediye kontrası bir iki tane. Bir de elerse çok güzel büyük yüksek sebef var yani. Ki Şaktar Young Boys'u elendi abi. Young Boys'da ne var Young Boys'da? Yani? Vallahi ne var hiç bilmiyorum da. Yani ben iki tolçu sayamam da. Aynen. Osmanlı geçebilir turu. Midland mıdır nedir? Aynen. Şey o Sisto'nun falan oynadığı takım değil mi o? Aynen Sattılar aynen. Saptılar işte. Aynen Topbaş'ın e, hastası olduğu takım. Neler evet. <gülüyor> herhalde ya? vallahi onları da hiç bilmiyorum ki. Osmanlı'yı, kadroyu korudu sadece onu biliyorum. Ben de hiç... İnşallah geçer ama ya. Ben bir tek Antep'in yeni zenci forvet'ü gördüm. Muazzam aynen. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok, çok iyi kilo alır. <gülüyor> İlliğin incecik zenci getirmişler. <gülüyor> Söyleyeyim, inanmaz kebap yer burada o. A <gülüyor> Erti seneyde 4-5 golle falan tamamlar. Grasshoppers ne yapacak ya? Ben onları merak ediyorum. Vallahi, şey, yani diyorum ya, yani, abim, aa, şey, Grasshoppers <gülüyor> çıkmış ya, yine en zor takım çıktı ya. Ulan <gülüyor> böyle <gülüyor> mi yani, Her tarafı, zor olsa ne olur ya, Allah aşkına. A en zor Grasshoppers mıydı ki? Ne bileyim ya, her tarafı. Gerçi diğerlerini ya. de tanımıyoruz ki. Yani, en zoru bir de Grasshoppers olan takımların geri kalanlarını düşün yani? <gülüyor> Evet. Ölüsünün elemesi lazım ya Fener'in. Bahanesi Hı, yok ya. Yani sen olacak ya. Heh aynen öyle. Nasıl oynayın? Uefa gruptan çıkacaksın en fazla. Bir tur belki geçeceksin. ikinci tur elen. Her sene aynı senaryo. Abi geçen sene moldeyi hatırlıyoruz işte ya. Gru gruptan mold. Aynen lider çıktı adamlar ya. Molde ya. Ondan sonra ne yaptığını gördük işte herkes molde molde diyordu. Al işte moldenin en iyi oyuncularından biri Galatasaray'da şimdi sabbek sıkıntısı var diyorlar. <gülüyor> aynen sabbek alacak falan diyorlar. Ha, aynen ben sana söyleyeyim Sabri'ye geride kalır onlar. <gülüyor> Döner dolaşırlar Sabri oynar yine 13. haftada. Allah bilirler belki de kim alacak. Şey diyorlar debuşi istiyor diyorlar Arsenal'deki. O da sakat da geçen <gülüyor> sene <gülüyor> bayağıdır oynamıyor. Bir yıldır yatıyor adam. Ha, geçen sene 9 maç mı 10 maç mı ne oynamış galiba? Çok bile oynamış. Bence de çok oynamış. <gülüyor> Fazla süre ayarmış. Ya ben bu işi anlamıyorum işte yani. Oturmuş adamı oynatacağına elindekini oynat. Ya da ne bileyim alt yapıdan çıkar. Hiç mi hiç mi sabek çıkmıyor? Çıkmıyor işte herhalde baksana yıllardır sabre oynuyor. Sabre'ye de laf geldi. <gülüyor> ha, çok iyi <gülüyor> burada acilen Beşiktaş'tan transferleri bekliyoruz artık Be, Mario Gomez geri dönsün diyoruz bence dönmesin ya bu saatten sonra yarar olur tabii yani, yani, o ben, benim için de ya şimdi öyle diyorum da yani, gelse de olur gelmese de. yerini doldurabileceğin adam çok var da işte şu an alabilirim Beşiktaş Aynen, finansal durum yok o biraz işin kötüsü de bunlar kiralarlarsa Mario Gomez'i Beşiktaş'ın eline hiçbir şey geçmezse Aynen işte. O, o zaman, zaman Gomez, aynen, o... hain yani. Dur bakalım ha göreceğiz. Zaten 3 hafta falan kaldı transfer bitiyor. <gülüyor> Trans <gülüyor> Ağustos Ağustosman'ın. Evet, takımlarımız yine çok hızlılar. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Bizde bir işte, işlerse daha stoper yok. Sosa giderse orta sağa yok. Forvet yok. Bakalım abi, hayırlısı. İnşallah Galatasaray'ı yener. Vallahi pek umurumda olmayan bir maç. <gülüyor> Ama, Ama maç olsun evet. da özledik ya. Artık lig başlasında. Ben, ben şey ara söz bizden umutluyum ya. İnşallah o sene iyi bir katkı verecek. Hiç izlemedim. Görürüz, bakarız, değerlendiririz daha onu da Beşiktaş. Ya fena değil yani çocukta yetenek var belli yani. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Tamam hocam. Tamam hocam o zaman. Bu akşamlık evet. bu kadar. Aynen. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.